Hıh... Hıh... Hıh... Hıh... Evet Mür... Sözümle durdum... Haydi bakalım... Hıh... Hıh... Tekrar sonra... ediyorum... Gel kurtul... Hıh... Hıh... Hıh... Fazla konuşmaya حاجet Buradan değil, yiğit bir savaşçısın, ancak görüyorsun, güneş batmak üzere, benim de tapınmak zorunda olduğum tanrılarım var. Sırtımı sana, yüzümü güneşe döreceğim. Siz Müslümanlar verdiğiniz sözü tutarsınız, bunu biliyorum. Sana güvenebilir miyim? Tamam, sen bana izin verdin, ben de sana izin veriyorum. Ey Yemame'nin Yiğit'im! Tanrıların ödünç alacağım. Ben aceleyle savaş için evden çıkarken evde onu uçum da. Ne o müre? Kaybolmasınlar diye bir araya mı bağladın? Evet. Üçü bir arada. Hey <gülüyor> kardeşim, biraz daha dikkatli olsan, tozlandırmışım Tanrıları. Siz onun kusuruna bakmayın. Ben şimdi temizledim sizi. <gülüyor> Yüzünüze tükürüyor mu ama başka çare yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafa geçer misin güneş o tarafta? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Tahtadan taştan putlardan mevcut mu? Ey Abdullah, Atalarımın dinine ve tanrılarıma laf etmeyi kes. Tamam. Savaş, intikam ve ölüm tanrılarına yakaracağım. Ve senin onların bana gelecekleri yardımla öldüreceğim. <gülüyor> Zavallı, ama çok çetin bir savaşçı. Onun karşılığında öldürebilmem zor. Derneğin sözde doğur. Şüphe yok ki, ki, verilen sözün sorumluluğu vardır. Allah... Ne yaptım ben? Allah'ı mahvet beni! Evet. Allah'ı mahvet beni ne olursunuz! Abdullah! Ne yapıyorsun öyle yerde? <gülüyor> duymadın mı o sesimi? <gülüyor> o <nidayı> duymadın mı? <gülüyor> Korkudan sesler mi duymaya başladın? Ne sesi, ne nidası be adam? Sen tarlarla tapınırken sözümde durmayıp seni öldürecektin. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Ama her şeyi gören Allah'ım beni azarladı. <gülüyor> Düşmanım için beni azarladı, senin için beni azarladı Rabbim, sözümde durmadım diye beni azarladı. Nedeninin farkında mısın be adam? Düşmanı için dostunu azarlayan bir ilah, Bunu söylüyor. Olmaz öyle şey. Ben ne tanrılardan, ne atalarından bugüne kadar böyle bir şey duymadım. Olur. Nasıl olur? <Gülüyor> Düşmanı için dostunu azarlayan bir ilah. <Gülüyor> hey Mürvi, aç gözünü. Sen yiğit de bir savaşçısın. <Gülüyor> Düşmanı için dostunu azarlayan bir ilah var karşında. Azarlayan bir İlah, düşmanı için dostluğunu azarlayan bir Allah. Niye baklıyorsunuz? Düşmanı için dostluğunu bir Allah'a inanmamak, vallahi inanmamak. Ey kardeşim Abdullah, Müslüman oldum ama ya bundan sonra ne yapacağım?